Editör Seval Şahin Niyazi zorlu anlatıyor. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin tarihi Osmanlı Muharri'nin tarihidir. Nihayet Esat Paşa'nın ikinci sadaretinde 1875 bu kadar senedir ekilen fenalık tohumları acı meyvelerini verdi. Evvela hersek isyanı başladı. Sonra isyan Bosna'ya geçti. Mahmut Nedim Paşa'nın ikinci sadrazamlığında Bulgaristan halka ayaklandı. Devlete tabi iki emanet olan Sırbistan ve Karadağ, asilere açıktan yardım ediyordu. Diğer taraftan mali iflas sakınılmaz bir hale gelmişti. Rus elçisi General İgnatiyev, saray ve bağvalinin bir nevi müşaviri olmuştu. Onun verdiği nasihatler üzerinden kolaylıkla bertaraf edilecek mahalli hareketler, gerek tedbirlerin vaktinde alınmaması ve gerek vaziyete hakim olabilecek ehliyet sahibi memurların yerlerinden kaldırılması yüzünden hakiki bir felaket şeklini alıyordu. Diğer taraftan Ejnebi müdahalesi birkaç yandan devleti sıkıştırmaya başlamıştı. Mahmut Dedim Paşa'nın güya bütçe açığını kapatmak için aldığı devlet borçlarının faizini ödememek kararı dışarıda aleyhimize büyük bir cereyan uyandırdığı gibi İstanbul'da da büyük bir mali buhran doğurdu. Her sınıf halkın elinde bulunan 100 milyondan fazla esham ve demiryolları senetleri birdenbire kıymetlerini kaybettiler. Geçinmek için onların getireceği faize güvenenler müşkül vaziyete düştüler. Bunun arkasından Mahmut Nedim Paşa'nın devlet borçlarını birkaç milyondan da fazlasını ilave etmek şartıyla bir araya toplamak için giriştiği yeni istikras teşebbüsü Efkâr-ı Umumiye'yi çıldırttı. Mahmut Nedim Paşa bu istikraz mukavellesini tam imzaladığı esnada meşhur Sofya isyanı başladı ve sadrazam yayan olarak Baba Ali'den kaçmaya mecbur oldu. Yerine gelen mütercim Rüştü Paşa kabinesi tarafından Abdülaziz'in halli üzerine 30 Mayıs 1876 Kemal ve arkadaşları bildiğimiz gibi İstanbul'a döndüler. Bu paragraf bir tarih kitabından değil, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 19. asır Türk Edebiyatı Tarih adlı kitabında. Bu anlatıda edebiyata dair tek kırıntı Kemal, namı Kemal'dir. Kitabın üçte birini kaplayan saltanat kavgaları, ıslahatçı padişahlar, medeniyet, resulü, sadrazamlar, isimlerini aklımıza tutamayacağımız paşalar, Balkanlardaki siyasi durum 93 Harbi, Mısır sorunu, Böyle üç kıtaya dağılmış siyasi manzara sadece biz 20. asır okullarını değil, 19. asır yazarlarını ve belli ki 20. asır yazarı pınarı da Dumur'a uğratır. Tabir caizse meseleler, mevzular parçalanır, üç kıtaya dağılır. Tarihi hadiselere içtimai değişikliği, lüzumundan fazla yer verdiğini pınarda ikinci baskı ön sözü itiraf eder. Ancak Şinasi ve onu takip eden Namık Kemal, Ahmet Mittat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Muallim Naci gibi isimlere geçildiğinde bu tarihi hadiseleri yer açmanın neredeyse elzem olduğunu düşünür. Tam Pınar'ı mazur görürüz. Hayatlarına, eserlerine, fikirlerine, üsluplarına, muhitlerine daha pek çok şeye baktığımızda 19. sırada Osmanlı Devleti'nin tarihinin Osmanlı Muharri'nin tarihinden pek de farklı olmadığını anlarız. Edebiyat neredeyse bir devlet iştigalidir. Bu kitapta garplı manada bir edebiyatın doğuşu, Tanpınar'ın bir yerde Türkiye'yi adlandırmaktan kendini alamadığı imparatorluğun şartlı bir manada batışı ile iç içe verilmiştir. Burada şartta garpta elbette tırnak için alınmaya muhtaçtır çünkü Tanpınar Bazen şarkiyatçı gibi davranır. Mesela şark uykusundan söz eder. Balkanlarda, Mısır'da hali hazırda kendisinin üzerine yürüyen, kendisini sıkıştıran bir garpa açılmak, garpa doğru gitmek sayeden de garip bir teşebbüstür. Tanpınar'ın bu kitapta epeyce kaçırdığı dozlar vardır. En başta 19. aslının hemen her eseri Tanpınar adlı Kül Yutmaz Edebiyat Hocası'na sunulmuş sınav kağıdı gibidir. Eserler üzerinde kimi zaman okuru coşturup büyüleyen ama kimi zaman da bıktırıcı ve tekrarlarla dolu tahlillere girişir. Tırnak içinde iyi edebiyatın reçetelerini, tariflerini inanılmaz bir özgüvenle verir. Şaka yapar gibi bir hali de yoktur. Grotesk bir roman mevzusu olabilecek ve heyecanlar, tereddütler, pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, kafa karışıklıklarıyla dolu bir asırlık gayreti çözümlemeye namze tampınar. Tıpkı ele aldığı mevzular şahsetler gibi, şark ve garp mehfunları arasında çaresizce çırpınır durur ve çoğu zaman yaklaşık 90 sayfalık Abdullah Kamit bölümünde olduğu gibi çıkmaz yollarda kaybolur. Tampınar açıkça söylemez, lakin şiir, nesir, makale, tarih, tercüme vesaire eserlerin hemen hepsi. Sahiden de devlet katına veya saray ricaline yazılmış mektuptan farksızdır. Hepsi padişaha, saraya, dine, bağlılıklarını kanıtlamaya çalışır gibidir. Yenilikçi fikirlerini, atılımlarını, belki de daha doğrusu gençliklerini hızla terk ederler. Ziya Paşa gibi şiir ve inşadan geriye baba ocağına, harabata dönerler, nedamet getirirler, birbirlerini suçlarlar, susarlar, küserler. Vesaire vesaire. Nasıl toplamalı bilmiyorum da bir teşebbüs halinde donup kalma halinden söz edebiliriz. Hasıla bu kitapta sergilenen 19. asrın edebiyatçısı sayeden de tıfıl, endişe verici, şahsiyetsiz, trajik bir figürdür. Hepsi de Abdülhak Hamid'in sözüne ettiği mücerret yani boş bir mezarı yanlarında taşıyarak kalemlerini oynatmak zorundadır. Kendisi de zaman zaman söylemekten çekinmez. Tam bu kitabında bir asrısın edebiyatı kadar kendi edebiyatı anlayışını veya bir başka deyişle de döneminin bakışını verir. Bakışın niteliği elbette okurdan okura değişiklik gösterir. Bu kitap ilk denen illetin büyüsüne de kapılır. İzzet Molla'nın Kırık Dökük Mısrarlığında şair Tam göre ilk kez kendi kendisiyle baş başa kalır. Akif Paşa'nın Adem Kasidesi de Vaka olarak bir ilktir. İlkler yeniler kitap boyunca sürer gider, sanki sahiplerini bağışlatabilirlermiş gibi. Yazık ki bu kitapta Osmanlı anlatı geleneğine üflenen nefeslerden biri olan defteri aşk, muharriri ve şey galibin muasırı Enderun'u Fazıl Bey, bayağlıktan öteye geçemeyen bir realizm ve yerlilik zevkinin temsilcisi olarak bir dipnotta mahallesine gömülür bambaşka bir besmeleyle sevgilinin siyah kaşlarının adıyla açılan bir aşk sadece Tanpınar'ın değil koca bir asrın muayyelesinden akışından fena halde kaçar. Üstelik Tanpınar her fırsatta fert fert diye feryat ederken, ferdin bir türlü doğamayışından yakınırken bu kitapta asrın edebiyatının güzelliklerini sergilemek adına yekbare geniş bir anı Zamanı veya eseri, mısralarına, beyitlere kadar parçalar Tampınar. Parçalı şeyin parçalanması işlemi denilebilir buna. Bütünüyle kabul edilecek hiçbir zaap belirtisi göstermeyen ne bir muharrir ne de eser vardır. Tampınar onların derinliklerini, sevinmeliklerini, yeniliklerini, ihtilallerini parçalarda, zerrelerde bulur. Dikkat! abarttı, büyüttüğü, büyülendiği bu zerreleri, ve sahiplerine aynı tampınar aynı paragrafta hızla sırtını çevirebilir. Sevmek ile dönmek arasında gider gelir. Ama belki de 19. asır edebiyatınındır kabahat. Tanpınar'ın bu tutumuna müstahaktır. Bu kitaba dair söylenecek sözler elbette bitmez. Okuduğu her ile taş gibi donup kalan, soru işaretleriyle dolup taşan, ne yapacağını ne düşüneceğini bilemeyen okurun, 19. asır edebiyatı denen şenlikli ve bir o kadar kasvettiği garabetten kurtulmak için tek çaresi Beşir Fuat adlı korkutucu derecede dürüst ve dehşet bir fikirdir. Allah'ım ne olur Beşir Fuat gelsin, samimi bir fikir olarak bileklerini hepimiz adına doğrasın. Edebiyatı içine düştü bu azaptan edebiyatçılar tarihçiler değil, feylozoflar kurtarsın.